Altın boyunuz haliç bir, kesme işareti pera tepelerinin gerisinden bire beliren güneş, şehrin minareleriyle altın boyunuzun üzerine doğarak, insanın içini kıpkırmızı bir neşeyle dolduruyor. Uzun gece boyunca uyuklayan her şey şimdi uyanıyor. Nokta kesme işareti. Knut Hamsun, benim için. Altın Boyunuz Haliç ve çevresini yazma isteği Pierre Loti tepesini ve bu tepedeki Pierre Loti kahvesini görmek istememle başladı. İstanbul'un en iyi seyir tepelerinden biri olan Pierre Loti tepesi ile kahvesini çok duymuş ve kesme işareti mutlaka görülmesi gereken yerlerden listeme eklemiştim. Güzel bir yaz günü Pierre Loti kahvesini ziyaret etmeye karar verdim ve Eyüp Sultan Teleferik istasyonuna giden otobüslerden birine bindim. Teleferik bakımdaydı. Dini açıdan İstanbul'una kutsal yerlerinden biri sayılan Eyüp Sultan Camii'nin yanındaki dar, elimli ve uzun merdivenleri tırmanmaya başladığımda, bir yandan hal için fotoğraflarını çekmiş, bir yandan da ortamın yaydığı mistik huzuru solumuştum. Eyüp Sultan mezarlığı içinde ilerlerken Sağımda ve solumdaki mezarlarda yatanlar ve mezar taşları yüzyıllar öncesine götürmüştü beni. Yolun sonunda karşıma tarihi Pierre Loti kahvesi çıkmıştı. Birkaç yüzyıllık geçmişe sahip olan bu kahve, eşsiz manzarasıyla beni alıp eski zamanlara, Cenevizlilere ve Osmanlılara götürmüştü. Marmara denizine doğru uzanan haliçin bir tarafında tarihi Yarımada ve Osmanlılar, Diğer tarafında ise öteki yaka olarak bilinen Pera ve Cenevizli'ler yer alıyordu. Görülmesi gerekenler listeme eklemekte yanılmamıştım. Pierre Loti tepesinden haliçi izlemenin bir ayrıcalık olduğunun farkına varmış. Biraz da hayaller ve aşıklar kenti Venedik ile karşılaştırmıştım. 19. yüzyılın sonlarına kadar Rabia kadın kahvehanesi olarak bilinen bu kahve, Fransız yazar Pierre Loti'nin kahveyi mekan tutmaya başlamasından sonra Pierre Loti kahvesi olarak anılmaya başlamış. Halihazırda en muhteşem görüntüsünün izlenebildiği Pierre Loti Tepesi, yıllardır aşıkların sevgilileriyle buluştukları, şehirden kaçarak iç huzure kavuştukları ve Pierre Loti'yi soluduklarının bir durak olarak biliniyor. Pierre Loti, 1850 ile 1923 arasında yılları arasında yaşamış ünlü Fransız yazar ve gezginci olarak karşımıza çıkıyor. Deniz subayı olan Loti Türkiye'ye ilk kez 1876 yılında gelmiş ve bir yıl kalmış. Eyüp sırtlarındaki tarihi tepeyi ve kahvehaneyi de o yıllarda keşfetmiş. İç huzure kavuştuğu bu kahvehaneden seyrettiği Haliç'in büyüsüne kapılmış olmalı ki Aziyade adındaki evli bir Osmanlı kadınına aşık olmuş ve uzun yıllar İstanbul'da kalmış. Hazır Haliç'in büyüsünden söz etmişken, Haliç'in varlık nedeni olan İstanbul Boğazı'ndan Mitolojideki büyülerden ve aşklardan da söz edelim. İstanbul Boğazı ve Haliç'in tarihçesinde biraz da ve mitoloji vardır. Gerçekten de her şey bir mitoloji ile başlar. Büyülü bir ortamda yaşayan baş tanrı Zeus, kendisine bir hayat arkadaşı aradığı zamanlarda aşık olduğu güzel Hera, henüz süt annesi ile birlikte yaşayan genç bir kızdır. Süt annesi kim gözlerden uzak tutabilmek için onu hiç yalnız bırakmamaktadır. Oysa Zeus çok beğendiği Hera'yı görmek ve aşkını anlatarak evlenme isteğini dile getirmek istiyordu. Bir kış mevsiminin çok soğuk bir gününde, her nasıl sazsız bir yerde, Hera yalnız başına hayallere dalmışken, birdenbire soğuktan üşümüş, titreyen bir guguk kuşu gelir ve omuzlarına konar. Üşüyen kuşa acıyan Hera onu yakalayıp ısıtmak için göğsüne bastırır. Oysa bu bir kuş olmayıp... Baş Tanrı Zeus'tur, Hera ile baş başa kalabilmek için böyle bir yola başvurmuştur. Böylelikle ilk buluşma gerçekleşir ve Baş Tanrı Zeus'a yaraşır bir düğünle evlenirler. Zeus, Hira'ya aşıktır ama ne de olsa bir erkektir. Gönlü aran sıra güzellerden yana kayar. Karısını, ölümlü güzellerle, bazen de tanrıça ya da yarı tanrıçalar ile aldatır. Evliliğin kutsallığına inanan ve bu duygusunu çevresine de göstermek isteyen Hera, bu koşullara rağmen Zeus'la iyi geçinerek, zorluklarla baş etmeye çalışır. Çalışmasına çalışırdı kendisine yapılan bir kötülüğü, hatta bir yanlışlığı hiç unutmaz. Hele bu yanlışlık kutsal kutsalsaydı evliliğine yönelik bir davranış olursa, affedilemez bir suçu olur. Üstelik, kıskançlığı ile de ünlüdür Hera. Günün birinde, Zeus, Argos kralının güzelliği ile ünlü kızı Oyu görür ve ona aşık olur. Kıskançlığı ile ünlü Hera. Bu öğrenince öyle bir öfkeye kapılır ki, Zeus Yo'yu Hira'nın kıskançlığından ve gazabından korumak önlem alır. Yo'yu bir beyaz inek şekline sokar. Ama Hera boş durmaz. İğneğin başına bir devi nöbetçi koyarak Yo'yu demletim altına alır. Nöbetçinin etkisiz hale getirilmesi üzerine de onun başına at sineklerini musallat eder. İnek şeklindeki Yo, sineklerden kurtulmak için kendini sunara atar ve boğazı yüzerek geçer. Boğaza... İnek geçidi anlamında Bostorus denir. İyonun boğazı geçerken sularla doldurduğu derin vadi ile de Haliç körfezi oluşur. İyonun yüzerek geçtiği boğaz, bundan böyle inek geçidi anlamına gelen Bostorus olarak bilinmeye başlayacaktır. Dünyaya getirip Kiroesah yani Boyunuz adını verdiği kız çocuğundan dolayı da bu körfeze Hrisokeras, Altın Boyunuz, Denilecektir. Dünya coğrafya edebiyatında Risokeras kesme işareti Haliç olarak adlandırılmaktadır. Arapça'da ise Haliç, kesme işareti iç liman olarak bilinmektedir. Bir sonraki yazımda Haliç'i tanıtmaya devam edeceğim. Altın Boyunuz Haliç ve İstanbul 3 Kesme işareti pera tepelerinin gerisinden birdenbire beliren Güneş, şehrin minareleriyle altın boyunuzun üzerine doğarak, insanın içini kıpkırmızı bir neşeyle dolduruyor. Uzun gece boyunca uyuklayan her şey şimdi uyanıyor nokta kesme işareti. Knut Hamsun, Akdeniz şehir devletlerinden Cenovalılar, Pisalılar ve Cenevizliler haliçte kolonilerini kurarken, Suriyeli, Rus, Bulgar, Müslüman, Habeşli, Etiyopyalı, Sasan, Hazarlı Beşse halklarından tüccarlar, Macera Perestler, Din Adamları, Denizciler, Misyonerler, Kahinler, Sanatkarlar ve sanatçılar Haliç'teki bu limanlara beraberinde kendi kültürlerini de taşımışlardır. İstanbul kenti için Haliç'in önemi çok büyük ve tartışmasızdır. Öyle ki Haliç'i alamayan İstanbul'a da alamazdı. Haliç'in, İstanbul için askeri yönden de büyük önemli vardı. Birincisi Latinler, ikincisi Fatih Sultan Mehmet tarafından olmak üzere, İstanbul iki kez fethedildi. Fetihlerin ikisi de Haliç'ten gerçekleşmişti. Latinler 1204 yılında Haliç'in Beyoğlu semti Fener'in sur kapılarından girerek şehri fethederken, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in ordu komutanlarından Cebeci Ali Bey de Haliç'in sur kapısından ikinci fethi gerçekleştirecektir. İstanbul'un fethi ile beraber Haliç'te yeni değişimler meydana gelmiştir. Tam bir mozaik oluşturacak şekilde Rumu ve Nediklisi. Cenevizlisi, Sefaret Yahudileri, Araplar, Fransa'dan kovulan Cizvit Papazları, Levantenler, İngiliz Denizciler, Arnavutlar ve Mliceleri Haliç kıyılarında yerleşmişlerdir. Haliç'in kuzey sahilinde yer alan tarihi Galata. Kuruluşundan itibaren hep canlı ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Ceneviz surları ve Galata kulesi hal için öteki yakası anlamında kullanılan peraya dar gelmiş ve İstiklal Caddesi ile Beyoğlu semti ortaya çıkmıştır. Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultan Ahmet Camii'nin yer aldığı tarihi yarımada ya rakip olmaya çalışmıştır. Günümüzün İstiklal Caddesi ya da o dönemde Levantenlerin de parası görülmemiş bir ihtişamla 19. yüzyılda iyiye kendini gösterecektir. İlçilik binaları ve kiliseleriyle arkalarındaki büyük malikaneleriyle yerleşim başlamıştır. Günümüzdeki lüks apartmanlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri ve sanat merkezleriyle İstiklal Caddesi dolmuş ve İstanbul'un en popüler mekanlarından biri olmuştur. Levantenlerin perde olarak adlandırdıkları Galata semtinin bu genişlemiş halini halk Beyoğlu olarak anacaktır. 19. yüzyılda caddelerinin taş taşemellerinin altında ilk kanalizasyonlar yapılacak. Elektrik su ve hava gazı şebekeleri döşenecek ulaşım için atla tramvaylar konulacaktır. Fakat en önemlisi dünyanın en eski üçüncü metrosu da bu dönemde Galata semtinde açılacaktır. Galata bir yandan da dünyanın ilk bankerleri ve borsasıyla da bir finans merkezi olarak yer alacaktır. Diğer yandan tarih boyu Galata limanı Avrupa'nın en işlek limanlarından biri olmuş ve uluslararası ticaret canlılığını burada bulmuştur. Grand Rue de Pera da Cadde 2.1 olarak bilinen İstiklal Caddesi, Kapalı Çarşı'nın yanı sıra ikinci bir alışveriş merkeziydi ve halen de öyledir. Akdeniz ülkelerinden gelerek dünya kenti İstanbul'a yerleşmiş ailelerin yan Levantenlerin Haliç çevresini tercih ettikleri yerdir de Galata semti. Haliç'in Kasımpaşası ve Hasköy bin yıllardır tersane bölgesidir. Bu tersaneler gemiler Kadırgalar ve tekneler üretmiş ve tamir etmiştir. İspanya'dan kovulan ya da zulümden kaçan Yahudilere de kucak açmıştır Hasköy. Şimdilerde ise mi? Rahmi Koç Müzesi tersanelerin yerini alarak önemli bir sosyal ve sanatsal katkı sağlamaktadır İstanbul'a. Camiler ve çarşılar emin Eminönü, o dönemlerde, en güvenilir gümrük yerlerinden biriydi. Cenevizli, Fransız, İngiliz, Suriyeli ve Rus tüccarların, Mağrlarını zarar görmeden sakladıkları bir liman da gündüzleri gündüzleri milyonlarcamalı, insanı ve tüccarı barındıran, geceleri ise yalnız kalan, Haliç-Marmara ile birleştiği Eminönü, binbir türlü baharat çeşitlerinin sergilendiği, Afrika, uzak doğu ve Asya'dan gelen ürünlerin çarşısının sır çarşıyla, 500 yıllık hanları ve kapalı çarşısıyla Ayasofya'ya doğru uzanır Eminönü. Tarihi dokusuyla Süleymaniye Külliyesi ve Topkapı Sarayı ile Eminönü Haya için önemli bir parçasıdır. Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olan İstanbul, Haliçi ile birlikte gelişmiş ve dünyadaki yerini almıştır. Pierre Loti Tepesi'ni ziyaretimle birlikte adeta aşık olduğum altın boyunuz Haliçi biraz olsun anlatabildiysem ne mutlu bana.